1606 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'e dua etmeleri. Evet, Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir için şöyle dua etmişlerdir: Ey Rabbim, Kıyamet gününde Ebu Bekiri benimle birlikte, derecesini de benim derecemde kıl. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer hakkında şöyle dua etmişlerdir: Ey Allahım, Sen İslamı Ömer bin El hattab ya da Ebu Cehil bin Hişam'dan biriyle kuvvetlendir. Hazreti Peygamber, yine Hazreti Ömer hakkında şöyle dua etti etmişlerdir, ey Rabbim, sen İslamı Ömer bin Elhat'ta bile güçlendir.